331, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in insanlardan kendisine yardımcı olmalarını istemesi ve hemdanlı birisinin de bunu kabul etmesi, Medinelilerin yardımda bulunmaları Hazreti Peygamber haç mevsiminde insanların arasına karışıyor ve onlara şöyle diyordu, içinizde beni kavmine götürecek bir kimse yok mudur, çünkü Kureyş dinimi tebliğ etmeme engel olmaktadır, işte bunlardan birinde bir adam çıkarak Hazreti Peygamber'e, kendisini kavmine götürebileceğini söyledi, Hazreti Peygamber, de ona kimlerden olduğunu sordu, o kişi, hemdan kabilesindenim, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, senin kavmin beni koruyabilir mi, diye sordu, o da, evet, dedi, ama sonra bu adam kabilesinin Hazreti Peygamberi kabul etmemesinden korkarak ona geldi ve, seni şu anda götüremeyeceğim, gidip onlarla konuşur ve gelecek haç mevsiminde sana bir haber getiririm, dedi, Hazreti Peygamber de bu teklifi kabul etti, fakat onun gidişinden az bir zaman sonra, Recep ayında Ensar heyeti Hazreti Peygamber'e geldi.